Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu salamu ala ashrafil anbiya'i iwal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Muhammad minä Abdul Wahab, rahimahullahn, Kitab al-Tahhīd isimli, bu mübarek risalesinden, bu mübarek kitaptan okumaya ve kısa açıklamalar yapmaya inşallah devam edeceğiz. Geçen hafta Tämä on minun ensimmäinen video. Tämä on minun Allah video. Tämä on minun ensimmäinen video. Tämä İmam Rahimahullah'ın baba isim vermek yerine babı bu ayeti kerimenin zikri ile tasdîr etmesi, bu ayeti kerimenin zikri ile baba başlaması, babın içeriğinin muhabbet, sevgi meselesiyle ile alakalı olacağından biz dedik ki bu baba muhabbet babı diyelim, sevgi babı diyelim. Sonra muhabbetle alakalı. Muhabbetin, ibadetin rükunlarından en önemli, en esas, en temel rükun olduğundan bahsettik. Muhabbetin kısımlarından bahsettik. Allah Tebareke ve Teala'ya muhabbet duyduracak esbabın, sebeplerin neler olduğundan ve Allah sevgisinin, Allah muhabbetinin alametlerinden bahsettik. Bu baba bir mukaddimi olarak. Yani kişi ne yaparsa Allah'ı sevebilir, Allah'ı sevmiş olur. Bu Allah'ı sevmenin, Allah muhabbetinin sebepleriydi. Bir de kişinin Allah'ı, Allah'a olan muhabbetinde, Allah'a olan sevgisinde sadık mı olup olmadığını ayırt edebilmek için bunun bazı alametleri vardır dedik ve bunları da bahsettik. Bu hafta Rabbimizin inayetiyle İmam Rahimahullah'ın bu bab altında serdettiği ayetleri inşallah okuyacağız. Diyor ki, Babu Kavlillahi taala, Allah Teala'nın şu ile ilgili bab. Ve <gülüyor> nasi insanlardan bazıları var ki, Men yettekhidu min dunillahi andadan. Allah'ın dışında nitler ediniyorlar. Allah'ın dışında Allah'a denkler ediniyorlar yuhibbuhun ka onları Allah'ı sever gibi seviyorlar Allah muhabbeti gibi onlara muhabbet besliyorlar uminannasi men yattahizu min insanlardan bazıları var ki Allah'ın dışında nitler ediniyorlar Allah'a bazı denkler ediniyorlar bazı şeyleri Allah'a denk yapıyorlar yuhibbuhun Onları Allah'ı sevdikleri gibi, bu tercüme daha münasip. Onları Allah'ı sever gibi, Allah sevgisi gibi onlara sevgi besliyorlar, muhabbet besliyorlar. Ayetin devamında diyor ki, Lüce Rabbimiz, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İman edenlerin Allah'a olan muhabbeti ise daha şiddetlidir. İman edenler, muhabbet bakımından Allah'a daha şiddetle muhabbet beslerler. Bu ayet-i kerime ile alakalı kardeşlerim. Kitab-ı Tevhid'in başında Bab Tefsir et-Tevhid ve Şehadeti En illallah. Tevhidin ve Şehadeti En La ilahe illallah'ın tefsiri babında bu ayetle alakalı bir bahis geçmişti. Orada bu ayetle alakalı müstakil bir bab geleceğinden söz etmiştik. İşte bu bab o bab. İbadet kardeşlerim, Sevgi, muhabbet, ibadetin rükunlarından en önemlisi, en mühimi ve ehemmiyetlisi olunca, hatta muhabbetin dereceleri içerisinde, muhabbet dedik ki, katman katmandır, derece derecedir. Bu dereceler içerisinde en Ali olanın, en yüksek derecenin ismi, sevginin dereceleri arasındaki en yüksek derecenin ismi ibadet olunca, yani ibadetle sevgi arasında, Bu kadar sıkı bir ilişki olduğu için Allah Tebareke ve Teala'dan başkasına ibadet etmek demek olan şirk ile muhabbet arasında da bu kadar sıkı bir bağ var. Zira şirk Allah Tebareke ve Teala'dan başkasına ibadet etmektir. Başkasını bu ibadette Allah Subhanehu ve Teala'ya denk yapmak. O başkasını Allah ile tesviye etmek demektir. Diyorlar ki müşrikler Kıyamet günü Allah Tebaarake ve haber verdiğine göre kendi ibadet ettikleri ilahlarına diyecekler ki: Tallahi in kunna lefi dalalin mu'bin. Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Ild nusawi kum birabbil alemin. Sizi alemlerin Rabbi ile tesviye ettiğimizde, sizi alemlerin Rabbine denk yaptığımızda. Biz biliyoruz ki müşrikler Allah subhanehu ve teala'ya ibadet ettikleri o ilahlarını yaratmasında, rızıklandırmasında, Rabbimiz tebareke ve teala'nın isimlerinde, fiillerinde, vasıflarında tesviye edip onları bu hususlarda ona ortak etmediler. Tesviyenin, ortaklığın yani şirkin cereyan ettiği esas yer işte bu muhabbet meselesiydi. Zira ibadet de muhabbetin üzerine bina edilecek. Muhabbet nasıl ki ibadetin aslı esası özüyse? bu muhabbetteki ortaklık da şirkin aslı esası özüdür. Zira müşrikler Allah tebareke ve teala'yı başka şeylerde değil, ibadette o e, nitleri ibadette Allah'a tesviye ediyorlardı. <gülüyor> ibadetin de özü, esası en temel rukunu muhabbettir. Bu ayeti kerimede deniliyor ki, İnsanlardan bazıları Allah'ın dışında nitler ediniyorlar. Allah'a denkler ediniyorlar. Bazı şeyleri Allah'a denk yapıyorlar. Sonra o denk yapma vecihinin ne olduğunu ayetin devamında söylüyor. Yani ne yaparak Allah'a onları denk yapıyorlardı? Onlar Allah'ın denkleri yani Allah'a Allah ile aynı sıfatlara sahip midir diye itikad ediyorlardı? Hayır. Allah'ın fiillerinde Allah Tebareke ve Teala'nın kudretinde ve kontrolünde olan işlerde onlar da mı müdahildi diye inanıyorlardı? Hayır. Allah'a denk yapma, o şeyleri Allah'a denk yapma vecihleri neydi? İşte ayetin devamında söylenen odur. يُحِبُّونَهُمْ <gülüyor> كَهُبِّ Onları Allah'ı sever gibi seviyorlardı. Allah'ı sever gibi sevme suretiyle bazı şeyleri Allah'a denkler yaptılar. Denkliğin vuku bulduğu yer neresi o zaman? Muhabbet. Muhabbet denkleğin hukuku bulduğu yer muhabbet. Hem de öyle denk yapıyorlardı ki. Diyor ki Allah, "Yuhibbunahum Onları Allah'ı sever gibi. Allah sevgisi gibi. Allah muhabbete gibi onlara muhabbet sevgisi besliyorlar. İmam Muhammed İbn Abdülvehab rahimehullah Daha önce bu ayetin bu ayetin zikrolunduğu o babın mesailine diyordu ki hatırlayacaksınız. Demek ki müşrikler Allah tebareke ve teala'yı seviyorlar. Bazı şeyleri Allah'a denk yapıyorlar. Sonra onları Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Demek ki müşriğin Allah tebareke ve teala'ya karşı bir nevi var? Bir sevgisi var. Allah'ı sevdiği halde müşrik müşrik. Allah'ı seviyor olması onu müşrik olmaktan çıkartmamış, kurtarmamış. O nidleri, Allah'a denk yaptığı şeyleri nasıl seviyor? Allah'ı sevdiği gibi. Bu sevgi de onları eşitlemiş. Diyorduk ki İmam Rahim'e olan peki bir de on nidleri Allah'ı sevdiğinden daha çok seven on iddi, Allah'a denk yaptığı şeyi Allah gibi seven hükmü ne oluyor? Müşrik. Peki o şeyi Allah'tan daha çok severse, Allah'ı sevdiğinden daha çok severse, bunun hali ne olur? Peki, sadece o şeye sevgi duyuyor, Allah ve Teala ve teâlâ'yı bir sevgi beslemezsin. Müşriklerin halleri, zamanımızdaki müşriklerin halleri, sözleri, davranışları, bunları gözlemleyen ve onları bazı mekruflerde test eden kimseler için açık bir şekilde gösteriyor ki, Onlar Allah'ın dışında ibadet ettikleri bu nidleri, Allah'a ortak ettikleri bu şeyleri Allah'ı sever gibi değil, Allah'ı sevdiklerinden daha çok seviyorlar. Allah'ı sevdiklerinden daha çok seviyorlar. Onlar anıldığı zaman, o ortakları anıldığı zaman, ilahlarından bahsedildiği zaman, onların yetişme, darda kalmışın sıkıntısını giderme ile alakalı kıssaları hikayeleri anlatıldığı zaman gözleri parlıyor. Gözleri parlıyor. Anlatmaya, dinlemeye doyamıyorlar. Onlardan birisine ibadet ettikleri ilahlarına sövmeden onların zikrini ağzına anmadan herhangi bir kötüleme yapmadan sadece Allah Tebareke ve Teala'nın zikrinden bahsetsen istenildiği zaman sadece Allah'tan istensin. Sadece Allah'tan yardım dilensin. Sadece Allah'a sığınılsın. Sadece bunu söylesen yani. İlahlarına dil uzatmasan Bir de bakarsın ki sana düşman kesilirler. Hemen senin için bu evliya düşmanı bir vahhabidir denir. Başka bir şey söylemene gerek yok yani. Bu test edilmiş, tecrübe edilmiş, görülmüş bir şeydir. Siz de bunu test edip görebilirsiniz. Başka bir şey söylemene gerek yok. Abdülkadir Geylani'ye sığınılmaz demene gerek yok. Ahmet Bedevi sana yardım edemez demene gerek yok. Onlar da senin gibi, bizim gibi beşerdi, ölüydüler. Bunlar onların dinde sev. Sövme ya. Bunları söylemene gerek yok. Sadece desem ki, kişi darda kaldığı zaman sadece yüce, yüce Allah'ı çağırmalı. Sıkışan sadece Allah'a yalvarmalı, Allah'a dua etmeli. Ve bununla alakalı, <gülüyor> Allah'ın tevhidini ifade eden ayetleri okusan, sana düşman kesildiklerini görürsün. Allah Tebareke ve Teala'nın şu buyruğunun tahakkuk ettiğini görürsün. Ve idâ dükirallâhu vahdehu. Bârekın Wa idha zikira Allahu wahdahu Allah tek başına bir olarak zikredildiğinde. Wa idha zikira Allahu wahdahu isma azzet kulubul lazina la yu'minun bil ahireh. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri böyle yerlerinde duramaz. Kalpleri titrer, kalplerine sıkıntı girer. Girer. Ne yaptığın zaman sadece sadece Allah'ı bir olarak Allah'ı andığın zaman ilahlarına sövmene gerek yok. Idha zikira Allahu wahdahu İşte me azet La Allahın alzı, Allah zikr Allahın Allah tevhidinden bahsedildiği zaman, ahirette imanı olmayanların kalplerine sıkıntı girdiğini görürsün. min Allahın dışındakiler anılsın. Bir de Allahın dışında onların ibadet ettikleri ilahlardan bahsedilsin. İlahum Bir de bakarsın ki gözleri parlak. Mutluluktan. Böyle sevinç, mutluluk dolarlar. Sadece bunun. Yani kardeşlerim, Allah tebareke ve teala'nın zikrini yaptığı, bahsettiği bu müşrikler, Allah'ın dışında bazı şeyleri, Allah'ı seviyor gibi sevdikleri için, müşrik oldular. Bu tesviye sebebiyle. İmam diyor ki, bir de o nidleri, o ilahları Allah'tan daha çok seviyorsa bir kişi, bunun halini cea olur ya. Ya bir de Allah'a karşı hiçbir muhabbeti yok. Sadece bu nitleri seviyorsa bunun durumu nici olur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا İnsanlardan bazıları var ki Allah'ın dışında nitler ediniyorlar. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Onları Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Kendileri Allah'ı seviyorlar. İnşallah ayetin tefsirinde sahih olan vecih bu. Sonra bu nitleri seviyorlar. Onları da Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Diyor ki, amenu, iman edenler ise Allah'a olan sevgileri daha şiddetlidir. Yani o müşriklerin Allah'a olan sevgilerinden daha şiddetlidir. İnşallah bu da bu ayeti kerimedeki sahih olan mec. Müminlerin Allah'a olan sevgileri de daha şiddetlidir. Daha şiddetli deyince bir tefadül var. Bir şeyden daha şiddetli olmalı. Neyden daha şiddetli? O müşriklerin sevgisinden daha şiddetli. Peki müşriklerin o nidlere olan sevgilerinden mi yoksa Allah'a olan sevgilerinden mi? El cevap Allah'a olan sevgilerinden daha şiddetli. Zira müşriklerin Allah'a olan sevgileri halis değil. Allah'ı seviyorlar ve Allah'ı sevdikleri gibi o başkalarını severek, bu sevgide o başkalarını Allah'a ortak ederek Allah'a olan sevgilerine kirpas bulaştırıyorlar. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise halis bir sevgi. Allah ile beraber başka bir şeyin sevgisi yok. İbadet sevgisi anlamındaki sevgi. Vellezine amenu <gülüyor> eşeddu hubben lillah. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi o müşriklerin Allah'a olan sevgisinden daha şiddetlidir. Diyor ki İmamo Rahimahullah ve kavlihi teala ve Allah Teala'nın Bir önceki ayetle alakalı şu tembihi tekrar hatırlatalım. Burada zikri geçen Allah ile beraber sevmek, Allah'ı sever gibi sevmek, sevginin neviyetiyle alakalı. Sevginin çeşidiyle alakalı. Yoksa sevginin şiddetiyle alakalı değil. Sevginin çeşidiyle alakalı dence ne demek? Allah'ı seviyor gibi seviyorlar. Yani Allah'ı sevdikleri içinde tazim olan, zül olan, hudu olan, iclal olan, ibadet sevgisiyle seviyorlar demek. İbadet sevgisiyle seviyorlar. Ondan sonra gayet kelimede diyor ki: "Ve Allah Teala'nın şu buyruğu: Kul in kana De ki, "Eğer babalarınız ve ebnaukum ve oğullarınız sonra ve ihwanukum kardeşleriniz" azvacukum <gülüyor> <gülüyor> eşleriniz va asiretukum akrabalarınız sülaleleriniz de ki eğer babalarınız oğullarınız kardeşleriniz eşleriniz akrabalarınız ve <gülüyor> amvalunuktaraftumuha kazandığınız biriktirdiğiniz yığdığınız mallarınız و kesada تخشون كسادها ve kesada uğramasından bozulduğundan korktuğunuz ticaretiniz ve kendisinden razı olduğunuz hoşnut olduğunuz evleriniz, sekenleriniz meskenleriniz de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kazandığınız mallarınız kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve razı olduğunuz evleriniz eğer bütün bunlar ahabbe ileykum size daha sevimli ise min allahi Allah'tan ve rasulihi ve onun peygamberinden ve cihadin fi sebilihi ve Allah yolunda cihad etmekte <gülüyor> şart buraya kadar bundan sonra şartın cevabı gelecek Eee böylese ne olacak yani? Eğer bu, bu sayılan zikri geçen şeyler sizi Allah'tan ve Allah'ın Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimliyse. Bunları Allah'tan, Allah'ın Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha çok seviyorsanız. Bu zikri geçen şeylerin muhabbeti sevgisi kalbinizde Allah'ın, Allah'ın Resulünün ve Allah yolunda cihad etmenin sevgisinden daha üstün daha ağır basıyorsa. Buraya kadar şart. Böyleyse ne olacak? Feterabbasuu hatta Allahu bi emri. Allah emrini getirinceye kadar. Allah sizi azaba uğratıncaya kadar. Allah'ın helakı gelinceye kadar bekleyin bakalım. Eğer bütün bu sayılan şeyler size Allah'ın sevgisinden, O'nun Resulü'nün sevgisinden ve Allah yolunda cihadın sevgisinden daha fazlaysa, Başınıza Allah'ın azabının gelmesini bekleyin. Allah'ın sizi helak etmesini bekleyin. Ya bu dünyada ya ahiret. Bu ayeti kerimede de kardeşlerim, Allah tebareke ve teala ve onun Resulü, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevginin. Şimdi burada bir işkel var. Burada Allah tebareke ve teala'yı sevmek, Allah'ın muhabbeti kimin muhabbetine izaf edilmiş? <gülüyor> Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetine. Sual, Allah ile beraber Resulünü sevmek, bu sevgide Resulünü Allah'a ortak etmek demek olmuyor mu? Neden olmuyor? Çünkü bu sevginin nevi farklı. Bu sevginin nevi farklı. Allah'a beslenilen sevgi, muhabbet sevgisi. Resulüne beslenilen sevgi, Allah'a beslenilen sevgi, ibadet sevgisi. Resulüne beslenilen sevgi, Allah'a beslenilen bu ibadet sevgisinin bir gereği olan bir sevgiyi, mümini kafirden, mümini kafirden, mümini müşrikten ayıran imtihanın, iktibarın söz konusu olduğu sevgi yani Allah'ın sevdiklerini sevme ile alakalı sevgi. Eğer bu şeylere olan sevginiz Allah'a ve Rasulüne ve Allah yoluna cihad etmeye olan sevginizden daha fazla ise. Başınıza gelecek belayı bekleyin. Uğrayacağınız azabı bekleyin. Allah'ın size azap getirmesini, bela indirmesini, sizi helake uğratmasını bekleyin. Bu çok ağır bir açık bir tehdit değil mi? Öyleyse bu şeylerin sevgisini Allah'a ve Allah'ın dinine, Allah yolunda cihada takdim etmenin büyük günahlardan bir günah olduğuna delalet eder. Peki bu takdim nasıl ortaya çıkacak? Geçenki dersimizde zikretmiştik. Kişinin önünde Allah'ın sevgisi ile dünyalık burada zikri geçen bu esas dünya sevgilerinden oluşan şeylerin sevgisi kişinin önünde izdiham ettiği zaman. Kişi bu dünya sevgileri ile Allah sevgisi arasında yol ayrımına geldiği zaman. Yol ayrımına geldiği zaman. Burada takdim ettiği sevgi o an için o kişinin kalbinde hangi sevginin, hangi muhabbetin daha fazla olduğunu gösterecek. Yoksa sorulduğu zaman herkes Allah'ın sevgisinin, Resulünün sevgisinin her şeyden, eşten de, çocuklardan da, atadan da, babadan da, candan da daha fazla olduğunu söylüyor. Ama bu iddianın ispat yeri neresi olacak? İşte bu sevgiler izdiham ettiği zaman önünde. O sevgiyle bu sevgi arasında tercih yapmak için yol ayrımına geldiğinde. Hangisini seçiyorsun hangisini tercih ediyorsun ona olan sevginin daha fazla olduğunu göstermiş olacaksın. Böyle olduğu için kardeşlerim bir kimsenin bu ayette zikri geçen zikri geçen şekliyle bu şeyleri Allah'tan ve Resulünden daha çok seviyor olması bu çok sevme ibadet sevgisi olmadığı için haddi zatında böyle kalmak şartıyla kişiyi İslam milletinden çıkartan bir şey değildir. Haramlardan günahlardan büyük bir günahtır. Zira bütün kullar her günah işleyişlerinde, Allah'a her isyan edişlerinde bu sevgi izdiham önünde o dünyalık günaha, dünyalık şehvetine, dünyalık malı olan sevgisini takdim ediyor. Bu takdim bu en göstergesi onu bundan daha çok sevdiğinin göstergesi. Ve bu bu tehdide muhatap oluyor böyle yapan kimse. Bu tehditte bu işin büyük büyük günahlardan bir günah olduğunu gösterir. Çocuğuna olan sevgi, babana olan sevgi, eşine olan sevgi, arkadaşına olan, akrabana olan sevgi. Yani onları sevmen ile, onları sevmen sonucu yapman gereken bir amel, Allah'ı sevmenin gerektirdiği bir amelle karşı karşıya geldi. Şimdi taktığım yeri burası. Onları sevme ile, onları sevmenin gereği olan bir amel, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi sevme ile, Ve onun sevgisinin gereği olan bir amelle karşı karşıya geldi. Onlara olan sevginle hatta onlardan daha fazla canına olan sevginle Allah'a olan sevgin yani Allah yoluna cihat etmek şimdi karşı karşıya geldi. Burada kimin sevgisi daha fazla ne olacak? Belli olacak ortaya çıkacak. Burada cikir geçen şeyler kardeşlerim. Bu dünya nimetleri Allah Tebareke ve Teala'nın bizi bu dünyaya. İbadetle göndermesinin ibadet maksadıyla göndermesinin Ve bizim hakkımızda imtihanın Gerçekleştiği yerdir. İbadetin esas rükmüne Sevgi Allah Tebareke ve Teala dünyadaki bu şeylerde Bize sevdirmiş Tabi bir sevgiyle İmtihanın vuku bulduğu yer işte burası Bizim Kendisi için yaratıldığımız Bu ibadet olan sevgiyle haklarında iptilaya uğrayacağımız, imtihana uğrayacağımız bu tabi olan sevgiler karşı karşıya geldiği zaman kul hangi sevgiyi takdim edecek? Allah Tebareke ve Teala'nın muvaffak ettiği kimseler Allah'ı, onun Resulünü ve Allah yolunda cihad etmeyi babalarından, oğullarından, eşlerinden, akrabalarından, biriktirdikleri mallardan, kesada uğramasından, korktukları ticaretlerinden Ve kendilerinden razı oldukları meskenlerinden, evlerinden üstün tutarlar. Onları bunlara takdim ederler. Aksi olursa Allah tebareke ve teala bu ümmet üzerine öyle bir zillet, öyle bir rezillik, aşağılık koyar ki bir daha dinlerine dönünce, dönünceye kadar üzerlerinden bunu kaldırmaz Bu sayılan, bu dünyalık sevgisi, bu ümmetin kalbine bu dünya sevgisi girdiği zaman, bu dünyalık şeylere olan muhabbetleri, sevgileri, Allah'a, Resulüne, Allah'ın dinine, Allah yolunda cihada, takdim edildiği zaman Allah bu ümmeti rezil ve rüsvay eder. Bugünkü ümmetin halinde olduğu gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki i̇bn Umar, Abdullah ibn-i Umar radiyallahu anhum hanım yaptığı bir rivayette, Ebu Davut'ta اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ iğne ticareti ile, iğne alışverişi ile alışveriş yaptığınız zaman iğne ticareti alışverişi insanların hile yoluyla faiz olan aslında faiz olan bir şeyi alışverişe çevirmeleri ticarette hile yaparak faiz yemeleri yani İza tebaya'tum bil iyneti ile alışveriş yaptığınız zaman ve ahaztum eznabel bakar ineklerin kuyruklarına yapıştığınız zaman ve radıytum bizzer'i ve ekimden biçimden razı olduğunuz zaman Çiftçilikten yani. Toprağa ekmekten, biçmekten. Sayılan şeyler dünyadaki insanların çesp kapıları, kazanç kapıları. Birisi ticaret, diğer, diğer hayvancılık, öbürü de ziraat. Eğer böyle yapar. İneğin kuyruğuna yapışırsanız, yani hayvancılık. Ziraatten, ekmekten, biçmekten bunlardan razı olursanız. Ve teraktumul cihade. Aynı ayette zikri geçtiği gibi. Ve Allah yolunda cihadı terk ederseniz, sallat Allahu alaykum Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki, la yanzighu ankum, hatta terjigu ila dinikum. Siz dininize dönünceye kadar o zilleti üzerinizden kaldırmanız. Ümmeti Muhammed üzerindeki bugünkü bu zilletin, bu ezilmişliğin, bu yardımsızlığın, bunların sebebi ne? İşte bu şeyler. Ticarette dalavere yapmak. Faizi mübah, mübahlaştırmak için... Faizle de... Teammül etmek için... Türlü türlü hileler uydurmak... Bundan daha şeyi... Açıkça... Pervasızca... Allah'tan korkmadan faiz yemek... Sonra... Hayvancılıktan... Ziraatten... Ticaretten... Dünya işlerinden... Kesplerinden razı... Memnun... hoşnut olmak... Bütün hemlerinin... Gamlarının... Tasalarının... Sıkıntılarının... Dünyalık sıkıntıları... Dünyalık hemleri... Tasaları olması... Ve bunlar arasında en önemlisi Allah yolunda cihadı terk etmeleri Allah Tebareke ve Teala'nın bu ümmet üzerine musallat ettiği bu zilletin en büyük sebebidir. Allah da bu zilleti, bizim üstümüze musallat ettiği bu zilleti bu ümmet üstünden kaldırmayacak. Ne olmadıkça? Dinlerine geri dönmedikçe. Allah yolunda cihada geri dönmedikçe. Allah'a, onun Resulüne ve Allah, Allah yolunda cihad etmeye olan muhabbetlerini, sevgilerini. Babalarına, oğullarına, Kardeşlerine, eşlerine, akrabalarına, Kazandıkları mallarına, Kesada uğramasından korktukları ticaretlerine Ve sevdikleri, razı oldukları evlerine tercih etmedikçe Allah tebareke ve teala bu ümmetin üstünden zilleti kaldırmayacak. Kul inkâne âbâukum, Au ebnâukum, Au ikhvanukum, Au aşiretukum, Au amvâlin tumuha, Au ticaretun, Tehşavnekesadeha. Ve edeyim bunlara. Ve mesakinu terdavneha. Ahabbe Min minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebiilehi. Feterabbasun. Bekleyin. Eğer böyleyse, bunlar daha sevgiliyse, bakalım. Ta ki Allah emriyle gelinceye kadar. Allah emrini getirinceye kadar. Yani Allah tebareke ve teale azabı helakı başınıza indirinceye, getirinceye kadar. Diyor ki İbrahim Rahimahullah. An enesin. Enes radiyallahu anhudan, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kale. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, la yu'minu ahadukum. Sizden biriniz iman etmiş olmaz. Sizden biriniz iman etmiş olmaz. Hatta şu oluncaya kadar, bu imanın nef şu şeye bağlanmış, şu gayeye bağlanmış. Burada zikredilen gaye gerçekleştirilmedikçe, İman nefi edilmiş. İman etmiş olunmaz. Burada zikredilen gaye gerçekleştirilmedikçe, tahkik edilmedikçe ne olmadıkça <gülüyor> hatta eku ne ben oluncaya kadar. Sözü söyleyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kendisi için en sevgili. Kendisi için en sevimli. En çok sevdiği şey kişi ben olmadıkça ileyhi kendisine min veledihi ve valedihi vennasi ecmain çocuğundan da babasından da ve bütün insanlardan da ben kendisine daha sevgili daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmaz iman nef yediliyor. bu kimse iman etmiş olmaz ta ki ne olmadıkça Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi çocuklarına olan sevgisinden Ana babasına olan sevgisinden, dahası bütün insanlara olan sevgisinden daha fazla, daha şiddetli olmadıkça iman etmiş, olmaz. Burada iman nefiyedilmiş, imanın gerçekleştirilmesi, bu nefin ortadan kalkması bu gayeye bağlanmış. Buradaki nefi kardeşlerim, imanın nefiyedilmesi, imanın aslının, sıhhatinin nefiyedilmesi demek değildir. Burada nefiyedilen iman, imanın vacip olan kemalidir. Yani böyle olmayan kimse beni çocuklarından babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmeyen kimse kendisine gerekli olan vacip olan iman ile iman etmiş değildir demektir. Yoksa böyle olan kimse kafirdir demek değil. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sevgi beslemek ona muhabbet etmek bu sevginin muhabbetin aslı bu sevginin aslının kalpte olması bu imanın sıhhatinin bir şartıdır. Ama bu imanın, bu sevginin diğer bütün sevgilerden daha fazla olması imanının imanın sıhhatinin şartı değildir. Zira böyle olsaydı o muhabbetin şiddetli olduğunu, çokluğunu neyle, bileceğiz, neyle biliyoruz? İzdiham anında yol ayrımına geldiğimiz zaman. Eğer böyle olsaydı ben Resulullah'ı en çok seviyorum. E sonra dünyalık bir menfaatimle onun emri, onun sevgi çatıştığı zaman dünyalık işimi takdim ediyor. Şimdi bu durumda bu kimsenin eğer biz imanın sıhhatini nefyetsek, imanın aslını nefyetsek, her bir günah işleyen kimseyi ne ile kendi hakkında hüküm vermiş olmamız gerekir, kafir olmasıyla. O yüzden alimler diyorlar ki burada nefyedilen iman imanın aslı değil, imanın sıhhati değil, imanın kemalidir. İmanın kemali arasından imanın vacip olan kemalidir. Yani böyle sevgiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmeyen kimse bundan dolayı günahkardır, sorumludur. İmanında kendisine vacip olacak derecede miktarda bir eksiklik vardır. Ancak imanın aslı, imanın sıhati nef değildir. Ahracahu bu hadisi Buhari ve Müslim takir etmişler. Ve lehu ma anhu. Yine Buhari ve Müslümin Enes radiyallahu anhu'dan yaptığı bir rivayette kâle kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 3 şey var ki bu 3 şey kimde bulunsa kimde bulunursa onlar ile imanın tadını alır imanın lezzetini alır imanın bir tadı bir lezzeti var yani bu 3 şeyi gerçekleştirin bu 3 şeyi kendisinde bulunduran kişi de İmanın bu tadını, imanın lezzetini al. Peki kendisinde bu şey bulunmayan kimse, imanın tadını almaz. imanın lezzetini alamaz. Onda iman yoktur demek mi? Hayır, böyle demek değil. Böyle demek değil. İmanın tadını, imanın lezzetini alamaz. Ancak bu şey nefiyedildiğine göre demek ki burada burada zikri geçilecek hasletler. İmanın vacip olan kemalinden olan kişi terk, et, terk ettiği zaman bunları kendisinde bulunmadığı zaman bundan dolayı mesul ve günahkar olacağı hasletler. Bu üç haslet neymiş onlar? En yekûnallâhu ve rasûluhu Allah'ın ve rasûlünün olmasıdır. Ehabbe ileyhi mimma sivâhumâ O ikisinin dışındaki her şeyden daha sevimli daha sevgili olmasıdır. Hasletlerin birincisi bu. Allah ve Resulü, sana, Allah ve Resulü dışındaki her şeyden daha çok sevgiliyse, o ikisini, o ikisi dışındaki her şeyden daha çok seviyorsun. Bu birinci haslet. İkinci haslet, En yuhibbel mer'e, Bir kişiyi sevmendir, bir kişiyi sevmesidir. La yuhibbuhu illa lillah. Onu sadece ve sadece Allah için, Allah uğrunda sağır. Onu sevmesinin yegane sebebi Allah için sevmektir. Allah'a olan muhabbetinden dolayı onu sever. Allah için sevmek, Allah için boz etmek. Allah'a olan muhabbetin bir gereği. Allah'ı seviyorsan aynı zamanda neyi de yapman lazım, neyi de sevmen lazım? Allah'ın sevdiklerini de sevmen lazım. Allah'ın sevdiklerini de seviyor olman. Allah'a olan sevginin bir alameti. Bir alameti. Zira geçen derste söyledik örneklerini verdik. Kişinin sevdiğinin sevdiği şeyleri sevmesi onu sevdiğinin alametidir. Bu sevgi kardeşlerim Allah için sevmek. Allah uğrunda sevmek. Allah'ın sevgisine bağlı olarak sevmek burası çok mühim bir mesele. Üstünde imtihanın cereyan ettiği yer. İnsanların mümin diye kafir diye ayrıldığı yer burası. Yoksa müminiyle kafiriyle Müşriğiyle, kitabi olanıyla olmayanıyla bütün kafirler, herkes zaten Allah'ı seviyor. Mesele Allah'ı sevmede değil. İmtihan Allah'ı sevmede değil. İnsanları mümin, müşrik diye ayıran, mümin, kafir diye ayıran Allah'ın sevdiklerini sevmede. Allah'ı zaten herkes seviyor. İkinci haslet neymiş? Allah'ı ve Resulünü o ikisini sevdiğinden daha çok sevmez. Ve küfre geri dönmeyi sevmemesi. Küfre geri dönmekten rahatsız olması. Bunu kerih ve çirkin görmesi. Bundan hoşlanmaması. Neyden hoşlanmaması? Küfre geri dönmekten. <gülüyor> Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra. Allah kendisine hidayet ettikten sonra. Küfürden çıktıktan sonra küfre geri dönmekten rahatsız, hoşnutsuz olması. كَمَا en اَنْ يُلْقَافِنَّا Öyle bir rahatsızlıkla, öyle bir hoşnutsuzlukla hoşnutsuz olması ki aynı ateşe atılmaktan, ateşe atılma karşısında ne hissediyorsa, ateşe atılmayı nasıl görüyorsa, ateşe atılmaktan nasıl bir rahatsızlık, korku, endişe hissediyorsa, Allah kendisine idaret verdikten sonra küfre dönmekten de Böyle korkması, bunu böyle istememesi. Bu da üçüncü haslet. Bu üç haslet kimde bulunursa, bu kimse ne yapar imanın? Tadını alır. İmanın lezzetini alır. İmanın bir lezzeti varmış demek Allah bilmeyenlerimize onu tattırsın. İmanın bir lezzeti, bir tadı varmış demek O tat da, o lezzet de, işte bu üç şey, tahakkuk eden kimse o tadı, o lezzeti alır bulur.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 Yani bu üç şey olmadıkça kişi imanın tadını alamaz. Bu üç şey olmadıkça imanın tadını alamaz. Ve an bin Abbasin kale. ibn Abbas radiyallahu anhu man diyor ki. Men fillah. Kim Allah için severse. Ve abgada fillah. Allah için buğz eder nefret ederse. Ve fillah. Allah için veli dost edinirse. Ve aada fillah. Allah için düşmanlık yapar düşmanlık beslerser. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için dost ve Allah için düşman olursa. Yani sevdiği zaman adamın sevgisine sebep olacak şey etken ne? Allah'ın rızası, Allah'ın dini, Allah'ın sevgisi, Allah'ın tevhidi. Birini seviyorsa Allah'ın dinine, tevhidine, sevgisine bunlara muvafık diye seviyor. Birine buğz ediyorsa bunlardan dolayı buğz ediyor. Dostları, velileri, arkadaşları... Allah'a olan sevgisiyle ilişkili. Allah'ı sevenleri kendisine veriye deniyor, Allah'ın sevdikleri kendisine veriyi dost ediniyor, Allah'ı sevmeyenleri, Allah'ın düşmanlarını kendisine düşman deniyor. Kim böyle yaparsa, fe inna tu na al Allah'ın veliliği, Allah'a veli olmak, evliyalığın elde edileceği şey budur. Kişi evliyalı bununla elde eder. Bu şeyle Yoksa diyor ki: "Ve len yecide abdun ta'me'l ta iman." Kul imanın tadını alamaz asla. Kul imanın tadını asla alamaz. Ve in kethuret salatihi Namazı da çok olsa, orucu da çok olsa. Yani istediği kadar namaz kılsın, istediği kadar oruç tutsun, ibadet taatla meşgul olsun, imanın tadını alamaz, imanın lezzetini alamaz. Hatta yekuna kedalik. Böyle olmadıkça Nasıl olmadıkça? Allah için sevip, Allah için de Adam. Ed Allah için veli, Allah için aduv, düşman edilen bir kimse olmadıkça. Namazı da çok olsa, orucu da çok olsa, ibadeti de çok olsa, bunlarla Allah'ın vilayetine, Allah'ın veliliğine ulaşamaz. Bunlarla veli, evliya olamaz. Bir kimsenin kardeşlerin dindarlığı, bir kimsenin Allah'ın dinine olan hemmiyeti, Allah'a olan muhabbeti, Allah'ın dinine olan gıyreti, gıyreti, kıskançlığı, onun namazıyla, abdestiyle, hatta camilerde beş vakit namaza gitmesiyle, sabah namazlarında insanların omuzlarına izdiham etmesiyle bilinmez. Neyle bilinir biliyor musunuz? Allah'ın hurmatı, Allah'ın sınırları çiğnendiği zaman, öfkeleniyor mu? Sevdiği zaman, sevmesi Allah'ın, Allah'ın dini, Allah'ın sevmesiyle alakalı mı? Düşmanlığı Allah'ın düşmanlarına olan bir düşmanlık. Mı? İşte bununla bilir. Bununla bilir. Kişinin dindarlığı, <gülüyor> dini olan gayreti, dini olan ihtimamı Allah için öfkelenmesiyle, Allah için dostluk ve düşmanlık etmesiyle bilir. İbn Abbas radıyallahu anhuma da böyle söylüyor. Böyle olmadıkça kişi evliyalığa ulaşamaz, veli olamaz. Allah razı olsun. Abdullah ibn Abbas radiyallahu vaan diyor ki että hän on ammattilainen, ja ala on dunya. ja İnsanların kardeşliklerinin ammattilainen, insanların kardeşlikleri genel olarak dünya işleri üzerinde olmaya başladı diyor. Bugün yani kendi zamanından bahsediyor. ammattilainen, ja insanların kardeşliğinin umumisi geneli yani bugün insanlar genel olarak kardeşlik ediyorlar ne üzerine dünya işleri üzerine birbirlerini seviyorlar dünya işleri üzerine arkadaşlık ediyorlar kardeşlik ediyorlar dünya işleri üzerine hatta din ehlinden birçok kimse aralarındaki muhabbet Allah uğrunda Allah için yapılan bir muhabbet sandığı halde bakıyorsun ki o muhabbet de dünyalık üzerinde Dünyalık dediğiniz şey illa hemen para, ticaret bunlar anlaşılmasın. Adamı karakteri icabı dünyalığından dolayı seviyor. Onun sohbeti, onun muhabbeti kendisine eğlendirdiği için onunla daha çok kardeşlik ediyor. Bu hangi yönden kardeşlik yapmak? Yani dünyalık deyince para kazanmasına gerek yok. İnsanların çoğunun kardeşliği, muhabbeti dünyalık üzerine kurulmaya başladı diyor İbn Abbas radiyallahu anhuma. Saadet asrında. En hayırlı neslin yaşadığı o zamanda. Ya bizim bu zamanımız ne olacak? Peki bizim bu zamanımızda kim bilir hal durum nasıldır? Bir, bir kimseyi kardeşlerim bir kişiyi bir insanın Allah için sevdiği. Şimdi birbirimizi seviyoruz. Kardeşlerimizi Allah için seviyoruz. Çok seviyoruz. Bu sevginin Allah için olduğu ne zaman belli olur biliyor musunuz? O kimse Allah'ın dinine bir muhalefet ettiği zaman. Allah'ın dininde bir kendisine buğz edilecek, nefret edilecek kendisine bera uygulanacak bir amel, bir fucur, bir masiyet ortaya koyduğu zaman veya bir bidat sözü ihtas ettiği zaman, yani şeriata muhalif bir iş yaptığı zaman, o yaptığı iş nispetince eğer ona buğz etmeye, nefret etmeye başlamıyor isek, ona olan bu sevgimiz Allah için olan bir sevgi değilmiş demek ki. Çünkü eğer Allah için seviyorduysen onu, yani Allah'a itaatinden dolayı seviyorduysen, Allah'a isyan ettiği zaman ne olması lazım bu sevginin? Buğza dönüşmesi lazım. Eğer onunla Allah'a itaat ettiğinden dolayı arkadaşlık ediydiysen, Allah'ın tevhidinden dolayı, sünnete temessükünden dolayı arkadaşlık ediydiysen, sünnete muhalefet ettiği zaman, bidat ve heva ehline karıştığı zaman, ona olan sevgin düşmanına, sevgin buza arkadaşlığın, velayetin düşmanına dönüşmüyorsa, bil ki sen onu zaten Allah için sevmiyor musun? Sen o adamı seviyor musun? Buna da Allah için sevme diye bir şey yakıştırmışsın. Denk gelmiş yani veya. Bu da bununla bilinir. İnsanların sevgilerinin, arkadaşlıklarının çoğu dünya işlerine, dünya işleri üzerine oldu. Diyor ki "Vela ve zalike ehlihi Bu da ehline hiçbir fayda vermez. Allah, Allah dünya için birbirlerini sevenler, dünya için arkadaşlık edenler, arkadaşlıkları, sevgileri, muhabbetleri dünya işleri üzerinde olanlar Bu sevgi bu muhabbet kendilerine bir fayda vermez. Ravahû bin Cerîr ve Kâlî bin Abbas'ın fikriyle şu kavli teâlâ İbn Abbas radıyallahu anhuma Allah tebaraka ve teâlâ'nın şu kavli hakkında dedi ki: "Ve takattat bihimul esbâb." Onların aralarındaki sebepler kopar. Sebepler inkıtaya uğrar. Artık hiçbir sebep kalmaz aralarında. Bu ayetin tefsirinde el mevedde." Yani sevgi aralarındaki bu kopanba. Aralarında kalmayan bu sebepler kopan, inkıtaya orayan bu sebepler sevgidir dedi. Şu ayet-i kerimeden bahsediyor. Diyor ki Rabbimiz Teala i Teâlâ وَإِذْ تَبَرَّ الَّذ۪ينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ تَبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَى O gün kendilerine tabi olunanlar, kendilerine uyulanlar, kendilerine uyanlardan teberri eder. Yani reisler, başkanlar, başlar, önderler veya ilahlar kendilerine uyanlardan, tabi olanlardan, ibadet edenlerden teberri eden. Vera'u'l-azab, azabı görürler. Ve taqatta'at bihimul esbab. Aralarındaki bütün sebepler, bütün bağlar kopmuş gitmiştir. Dünyada aralarındaki bağ neydi? Allah'ın dışında nitler edinip o nitleri Allah'a denk yapanlar. Yani o şeyleri Allah'a nit yapanlar. Onları hangi meselede Allah ile tesviye ediyorlardı? Hay cemaat. Muhabbet de, de Aralarındaki bağ idi yani. Aralarındaki bağ bu idi. Sonra o gün kıyamet günü. İz teberra ellezine Kendilerine tabi olanlar, uyulanlar bu ibadet edilen ilahlar. Beraat ederler, teberri ederler. Bizim alakamız yok bunlarla derler. Kimlerden? Minellezine teba'u. Kendilerine uyanlardan. Ve azabe ve azabı görürler. Ve tekatta'at bihimul esba. Ve aralarındaki bu baa bu sebep bağsi ortadan kalkar. Bu bağ neymiş aralarındaki bağ? Sevgi bağı, muhabbet bağı. O gün bütün bağlar kopar. O gün bütün dostlar, can ciğer arkadaşlar birbirlerine düşman kesilirler. El-ekillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduv. O gün can ciğer dostlar... Can dostlar birbirlerine düşman kesidirler. İllel muttakiyin. Sadece muttakiler hariç. Çünkü muttakilerin aralarındaki dostluk bağı. Bu sevgi bağı. Hangi sevgi üzerine bina edilmiş? Allah sevgisi üzerine. Yani bu bağ kopmaz. Sapa sağlam, sımsıkı bir bağ. Onun dışındaki bütün bu sevgi bağlarının hepsi kopar. El akillâu yevme izin ba'duhum li ba'din O gün can ciğer dostlar, sıkı sıkı dostlar birbirlerine düşman kesilirler. Sadece müttakiler hariç. Çünkü müttakilerin dostluğu, müttakilerin velayeti, müttakilerin ardındaki muhabbet Allah muhabbeti üzerine, Allah muhabbeti temelli bir sevgidir. Bu da kopacak bir bağ, kopacak bir sebep değildir. Bununla kardeşlerim bu sevgiyle alakalı muhabbet meselesiyle Alakalı konuların zikredildiği bab bitmiş, tamamlanmış oldu. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubi ilayh.